Bütün İslami imparatorlar, İslam'a ait melikler ve malikler ona koşacak ve o kapıda hizmetçi olduklarını ifade ve ilan edecekler. Ben gözümle orada oraya hükmeden kralı gördüm. Süpürgeyi eline alıp, gülyahıyla Kabe'yi süpüren kralı gördüm. Kabe'nin etrafında hâleleşen cemaati gördüm. O süpürgeden kopan süpürge parçalarını alıp yüzüne, gözüne süren insanlara şahit oldum. Kabe, kıyamete kadar ebedi mihrab olarak kalacak, manasını sahibi korumuş olacak, bir daha fersudeleşmeyecek, kutlara mahill olmayacaktır. Kabe, yeryüzünde Allah'ın ilk ve insanlık sona erdiği tükendiği anda en son yıkılacak binasıdır. Onun yıkılışını Allah bize göstermesin. Zira onu cihanın harabı takip edecek. Muhbir-i Sadık'ın ifade ve beyanları içinde katiyen görüyor, anlıyor ve inanıyoruz ki, yeryüzünde güçlü mü'minler durduğu müddetçe Kâbe korunacak, Kâbe'ye dokunulmayacak. Ve Kâbe yapılmamak üzere yıkılırsa, yeryüzünde mü'min kalmayacak yerinde manası kalmadığından ötürü yeryüzü de kalmayacak. O da aslını avdet edecek. Beyt-i Mamur'a kadar Amud-i Nurani'nin adı, duvardan binadan ibaret değil, Amud-i Nurani'nin adı Kâbe. beyt Mamur bir kubbe gibidir. Arzın merkezi onun tabanı şeklindedir. Amud-i Nurani ise yerin merkezinden ta beyt Mamur'a kadar cinnin, insin ve meleğin tavaf ettiği nurani ilahi bir habildir ki onu her tavaf eden inşaAllah-u Teala Kabe'nin Kabe manasının şehadeti altında Allah'ın merhamet, mağfiret ve rahmetine mazhar olacaktır. Cenab-ı Hak bizleri gufran ve merhametine mazhar kılsın inşaallah Teala. Beytullah'ı biz Aklımızla arayı bulup inandığımız mabud-ı mutlakın emrine iktida ederek tavaf ederiz. Binlerce nebi bu mevzudu aynen böyle düşünmüş, Kabe'yi tavaf etmiş ve yüzlerce müminlerin tavaf ettiği metf'ta orası mezar haline gelmiş ve onlar yatmaktadır. Sen tavaf ederken işte bu büyük manayı bu büyük hakikati yerine getiriyor havası içinde tavaf edeceksin. Tavaf edeceksin. İmam Gazali'nin naklettiğine göre kendi devrinde muhtemelen veya daha evvel tabi'in tebe'i tabi'in devrinde Kabe'yi ehlullah'tan birisi tavaf ederken gülen, eğlenen, konuşan, orada koşup duran sui edeb içinde Kabe'nin etrafında dönen kimseleri görüyor ve kalben dağidar oluyor. Kalben dağı oluyor. Bir aralık diyor gözlerime bu uyku geldi. Kapadım gözlerimi. Baktım Kabe'den bir ses yükseliyor. Rabbim ben bunların sui edebine artık tahammülüm kalmadı. Eğer sui edebden vazgeçmezlerse öyle bir parçalanacak ve cihanın etrafına o denli dağılacağım ki bunlar iflah olmayacak artık diyordum. Kendime geldiğinde ürperdim diyor. Kabe kendisine ait manayı idrak ve şuur içinde tavaf edilecek. Ben belki çok yukarıdan baktım meseleye ama ilk defa Cenab-ı Hak niyakatımın fevkinde lütfedip günahlarımın bir kısmını ben inşallah bütününü dökmeye vesile kılmıştır derim. Dökmeye vesile kıldığı bu yolu açınca tavaf ettim. Kendi eksik ve kusurlu ölçülerimle, orada ben şahsen 15 gün kaldığım halde bir tane tavaf eden gördüm. Diğerlerini orada turist gibi dönüyor müşahedettim. Bana öyle geldi, kalbime öyle göründü. Kimseye ümitsizlik verecek halde değilim. Yine Hazret bir hususu naklediyor. Haccımı yaptım, Arafat'ta duruyordum, kendimden geçtim. Kendimden geçtim, uykuya dalmıştım herhalde. Belki de istihrak haliydi. Gökten iki yeşil elbiseli aşağıya indi konuşuyorlardı. Bu sene hacca ne kadar insan iştirak etti? 600 bin insan iştirak etti. Allah kaçını bağışladı, kaçının hacını kabul buyurdu? Altı kişinin. Kendime geldim. Sonra üzüldüm, çok müteessir oldum. Akşama kadar da oldum, Müzdelife'ye geldim, orada da yaptım ama içim yıkıktı, kalbim kırıktı. Derken ibadet esnasında yorgun ve bitkin gözlerimi yummuştum, yeşil elbiseler yine iniverdiler, konuşuyorlardı. Allah ne yaptı Celle Celaluhu? O altı kişiyi mağfiret buyurdu ya, buyurdu, o altı kişiden her birine bedel, altı bin kişiyi de beraber mağfiret buyurdu öyle bir cemaattir ki, şakîsi onların içinde şakî olmaz. Layeşka يَشْكَا O altı kişiyle beraber ben altı yüz bin insanı bağışlarım. Altı yüz bin insana da medet ederim, merhamet ederim. İşte bu vadide böyle ümit varız. Ümit ederiz ki Cenab-ı Hak bizi meccanen, keremü lütfuna müstarak kılsın, rahmetiyle bizi yarılıkasın inşaallah Teala. Biz Cenab-ı Hakk'a teslimiyet ve inkiyat havası içinde bu işi yapar. Kabe'ye böyle teveccüh eder. Günahlardan böyle arınmaya çalışırız, arındırsın inşallah. Kısaca Beytullah'ın manasına dikkate çektim. Beytullah'a Rabbimiz emrettiği için teveccüh ederiz. Rabbimiz emrettiği için makamı sıddikiyetin muktezası olarak Rabbimize teveccüh ederiz. Bir kısım zayıf akılların zannettiği gibi İslamiyet putu ve putperestliği yıktıktan sonra Beytullahı ı put olarak onların karşısında terk etmemiş ayrı bir put ayrı bir totem olarak Hacerül ül Esad'i çıkarmamıştır onların karşısına. Evet biz Beytullah'a da tazim eder Hacerül Esved'e de tazim ederiz. Her ikisine de karşı sonsuz hürmet hissi vardır içimizde. Ama bu mesele sadece Rabbin nehyettiği şeyden yüz çevirme, emrettiği şey e etmeden ibarettir. Biz bir taşa tazim etmeyiz. Eğer taşa tazim hissi olsaydı içimizde, rehber ve piştarımızla beraber en mükemmel şekilde yontulmuş kabenin içinde put taşları Kabe'den temizlemezdik. Veya Kâbe'yi onlardan temizlemezdik. Onları tuttuk tuttuk dışarıya attık, tutup tutup dışarıya attılar. Demek ki maksut taşa ihtiram değildi. Bizim öptüğümüz, yüzümüzü sürdüğümüz, istilâm ettiğimiz, hatta Merkûbu üzerinde Fâhri Efendimiz elini sürüp de yüzüne sürme imkanını bulamadığı zaman, sopasıyla onu selamlayıp, veya sopasının ucuyla dokunup sonra elini sürüp sonra yüzüne sürdüğü vakidir. Ne sır ne nur vardır onda bilemiyoruz. Şerefül mekan bilmekin. Hacerül Esved şeref kazanmıştır. Onun için biz artık ona siyah taş manasını Hacerül Esved demiyoruz. Ona saadetli taş manasını Hacerül Es'ad diyoruz. Taşlarının saadetlisi Ümmetin yümlü yeminini, ahdı peymanını emanet olarak tevdi ettiği sandıkça, teyp bandı gibi müsedcil, her şeyi kaydeden muhteşem taş, selam çaktığımız, karşısında Rabbimizi hoşnut etmek için elpençe divan durduğumuz bir taş. Biz manaya inkıat ediyoruz. Zira beride bir taşın başına taş atıyoruz. Akabede onu taşlıyoruz, taşı taşıyoruz. Beri tarafta ise taşın karşısında selam duruyor. Arzu diyette bulunuyoruz. Demek ki kulluğumuz Allah'a karşıdır, taşa karşı değil. Kabe'ye karşı da değil. İşte buna manayı siddikiyet veya manayı farukiyet diyoruz. Ne demek manayı siddikiyet? Ne demek manayı farukiyet veya manayı ömeriyet? Sıddîk, meseleye niçin ve neden çekmeden inkiyat eden insandır. Fahri kâinat efendimiz miraç yaptı. Arş'a yükseldi, Rabbi ile mükâlemede bulundu. Anlattığı yeri Kureyş'e ilk defa Mescid-i Aksa'ya kadar yer olarak anlattı. Ve Kureyş çeneleri bir karış aşağıya düşmüş, şaşkınlık içinde meseleyi istihrapla karşıladılar. Olmaz böyle şey dediler ve belki Ebu Bekir'i vazgeçiririz diye kapısına gittiler. Sahibin ne iddia ediyor biliyor musun dediler, ne iddia ediyor? Diyor ki ben bu gece Mescid-i Aksa'ya gittim sonra da geriye döndüm. Bir aylık mesafeyi kat ettiğini ve geriye döndüğünü söylüyor. Kendisi söyledi söylediğimi görmemiş, tahkik lüzumunu duymamış. ''Ya Allah sen böyle bir şey dedin mi?'' dememiş, mana-i muktezası. Bunu kendisinden mi duydunuz? Dudaklarından mı döküldü? Evet, kendisi söyledi. Kendisi dediyse doğrudur. Zira ben her gün sabah akşam, bunun daha ötesinde büyük şeylere inanıyorum. Diyor ki, ''Vera-i semavat ve arzdan haber geliyor bana, göklerin ötesinden haber geliyor, Cibril emrime inkiyat ediyor, haber getiriyor. Ben bunlara inanıyorum. O günden öte o sıdkiyet dendi. Burada bir noktaya dolayısıyla dikkatinizi çekeceğim. Biz hakla icali tanırız. Hak ölçüleriyle insanlara değer veririz. Bir insan iyi insan mıdır, kötü insan mıdır? Hak kıstaslarıyla ona iyi veya kötü deriz. Bir kısım kimselerin zannettikleri gibi biz Hakkı ricale tabi kılmayız. Yani falan insan böyle düşündüğü için doğrudur demeyiz. Falan böyle hareket ettiği için doğrudur demeyiz. Belki doğru böyle olduğu için falan öyle hareket etti deriz. Bu işin bir yönü. Fakat bir yönü vardır ki o çok başkadır. Bir noktada biz Hakkı ricalle tanırız. Biz Hakkı Hazreti Muhammed'le tanıdık sallallahu aleyhi ve sellem. İşte burada da aklı mazun sayıyoruz. Burada da idraki mazun sayıyoruz. Her yerde ben hümrical ve nahru rical derim belki. Ama bir noktada dilim tutulur. Hayır. O rical değil. Biz Allah'ı onunla tanıyoruz. Biz melekleri onunla tanıyoruz. Biz insanlık irfanını onunla eriyoruz. Biz cennete giden yolu onunla biliyoruz. Burada Hakk'ı celalle tanıyoruz. Bunu karıştırmamak lazım. Her şeyi fahri rüsulle bildik. İnsanlığın iftihar tablosuyla eşyanın hakikati marifetine erdik. Allah'ı bilmeye onun sayesinde ulaştık. Hz. Muhammed vesselam bizim için her şeydir. İşte makamı Sıddıkiyet'in muktezası. Hazreti Abu Vekir'in bel bağladığı mana budur. Makam-ı Ömeriyyet. Hz. Ömer, mantık mantık olarak kalmakla beraber daireyi hikmet ve maslahat içinde ona cevelan kazandıran bir insandır. Resul ü e bağlılıkta bir an bir lahza geriye durmamıştır Hz. Ömer. Makamı ı Ömeriyette budur. Ama akla buğut kazandırmış. Mantıka bir derinlik getirmiştir. Fakat bu öyle buhutlaşma ve derinleşmedir ki her ikisinde de ciheti camia resul Ekrem aleyhisselatu Vesselam'a bağlılıktır. bağlıktır. Hazreti Ömer'i görüyoruz Hacerül Es'ad'ın karşısında. Arkasında Hazreti Ali, Hazreti Ömer şapır şapır o taşı öpüyor. Devleti idare eden büyük baş, büyük başları karşısında yükü avardran büyük baş. Resul -i Ekrem i öptü gördüğü için Hacer Res adı öpüyor, eğiliyor iki büküm ve kalkarken de şöyle diyor: İni alemu anna k Hacer, la tanfau, la tadur, vela ula ni rayt Resul Allah yukab binuk Bir el arkadan dokunuyor kendisine, kalktığında gözleri dolu dolu Ali'yi görüyor. Ya Ali! Kâhûnâ tüskebûl-abarât. <gülüyor> Yâ Ali işte burada insan ağlamalı, bu taşın başında ağlamalıdır Ömer. Ey Hacer, ey taş, biliyorum sen bir taşsın. Ne nef'in vardır ne de zararın senin. Eğer Resul i Ekrem'i öpüyor görmeseydim, öpmezdim seni. cihet Cami'a, Resul i Ekrem Aleyhisselâtü Vesselâm'a teslim olmaktır. Ama görüyorsunuz Ömer'de mantık vardır, fakat mantık zimamı şeriata, vahye vermiştir, rivayete vermiştir, emri ilahiye vermiştir, ona teslim olmuştur. Hz. Ali der ki, ya Ömer zannettiğin gibi değil, o taşın nef'i de vardır, zararı da vardır. Herkes onu öper istilam ederken, yaptığı şeyi ona tevdi ediyor, o şehadet edecektir. Ama Ömer yanılmıyor burada. Haşa ki yanılma Ömer'in semtin asutiyetine sokulsun. Ömer taş taş olarak ne faydası vardır ne de zararı. Ama Allah dilerse cemadattan bir insan çıkardığı gibi taşı da konuşturur. Taşa da bir kısım meseleleri tespit eder, bir kısım meseleleri saklar, bir kısım meselelere mahzen haline getirir. Ömer kendi mantığı içinde düşünürken, Lizatihi ve bizat taş ne nefi vardır ne de zararı vardır. Ama Allah dilerse nafi de olur, zararı da olur. Buna makamı emriyyet diyoruz. Biz bütün menasik, bütün ibadetü taatımızı bu hava ve bu neşe içinde inşallah yapacağız. Yapıyoruz. Yapmaya Allah muvaffak kılsın. Olursa makamı sıdıkiyetten istifade ettirsin lütfedip makamı Ömeriyetle bizleri serfiraz kılsın. Bu meseleye vüzuh getirecek misalimi ve mesele mevzuunda Fezzeke'yi inşâAllah-u minberde ve önümüzdeki derslerde arz edip, daha sonra sırasıyla haçta yaptığımız, yapacağımız menasikin teker teker her bir parçası üzerinde durup, onun ifade ettiği mana ve muhtevayı kurcalayıp, İnşallah onların anatomisiyle gelmek istiyorum. Mevla lütfesin, inayet etsin, samimiyet ve ihlas versin. Kalplerin samimiyetle teveccüh edip kendisine ubudiyette bulunmak istediği hac meselesinde beni gayri samimi olarak karşınızda konuşturursa, burada dırdır ettirirse kendimi haybet ve husran içinde sayarım. Allahu Teala ve Teccadess Hazretleri samimiyetten bir lahsı ayırmasın. Amen. Muhlisin ve muhlesin güruhuna ilhak buyursun. Başımızdan aşkın liyakatımızın verasında ama sultana sultanlık yakışır. Sultanlarımızdan birinin dediği gibi ni de kim gedaya da gedalık yakışır. Dilencilik edip kapısına geldik. Bir şeyler istedik. Ümid ediyoruz verecek. Ümidimizle devam ediyoruz vereye ana kadar. Lillahi taala el Fatiha.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 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحس ثناء عليه كما أثناء على نفسه عز جاره وجل ثناءه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إلا غيره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 اتقوا الله تعالى واطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم صدق الله العظيم وَبَلّٰنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَاشِمِيُّ الْكَرِيمِ Muhterem Müslümanlar! Bizi Cenab-ı Hak nezdinde, nazarı-ülühiyette en seviyeli hale getirecek şey, niçinsiz, nedensiz inkiyat ve teslimimiz olacaktır. Onu bilip ve vicdanımızda onun irfanını erdikten sonra mükellef olduğumuz hususlar mevzuunda niye böyle, nasıl oldu demeden, sadece ve sadece inkiyat ve teslimimiz nispetinde ona karşı şükran borcunu eda etmiş olacağız. Sadık bendeler olarak, kapısının sadık tasmalıları olarak Yüzünü kapısının eşiğinden ayırmadan, kapıyı vurmadan bir andur olmadan, muttasıl kapıyı vurmak ve isteyeceğin şeyi ondan istemek, sadık insan şiarı. Yaptığımız bütün ibadet-ü taatın her parçasında, adeta bu işin başında piştar, ve bu işe bu manayı getirmiş kahraman gibi büyük insanları, büyük fertleri, Nebiler, siddikler ve şehitlerden büyük kimseleri müşahede ederiz. Beytullahı tavafta Rasul Akram aleyhisselatu vassalam veya Khalilur Rahmanı görürüz. Misaliyle intikaline ve idrakına çalıştığımız makam siddikiyetin sahibi Hazreti Abu Bekir'i, makam umeriyetin sahibi Hazreti Faruk Azam'ı görürüz. Bütün ibadet taat'ta her işin başında bize iç ve dış erkanı gösteren büyükler vardır. Bir işte iç nasıl derin olacak, gönül nasıl hakka verilecek, bu iş nasıl iştenlikle, samimiyetle yapılacak, pratik hayatta bunu gösterecek büyükler vardır pircuva ve piştar önümüzde. Sahi edersiniz. Size çok şey hatırlatır o. Sayederken her sayeden Safa ve Merve arasında asırlar ötesine gider. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem genç anasının ninesinin bu iki tepe arasında koştuğunu müşahede eder. Makamı Sıddıkiyetin muktezası Satakat sahibi bir insana yakışır şekilde hareket eden insanın nasıl koştuğunu orada müşahede edersiniz. Hazreti Rahman Rabbisinden emir aldı. Kucağında veya daha henüz dünyaya gelmemiş çocuğuyla Hazreti Acer radiyallahu taala'nın hazretlerini anha hazretlerini Ekinin bitmediği, otun olmadığı, suyun fışkırmadığı, kupkuru bir çöle götürüp bırakmakla emrolundu. Asırlar sonrasının en şerefli beldesi ve şehri olacak, Betha'ya Mekke'nin yerine götürüp koyu verdi. Koyduktan sonra da süratle geriye döndü. O, sadık bir insana yakışır işi yapıyordu. Orada bırakmakla mükellef olduğu kadın zevcesiydi. Beraber yanında taşıdığı hanımıydı, Rab ona götür onu orada bırak demişti. Haliliyet'in muktezası kim bilir daha nice ağır imtihanlara tabi tutulacak Hazreti İbrahim. İlk defa minnacık çocuğuyla zevcesini orada bırakmakla mükeller tutuluyordu. İbrahim arkasına bakmadan geriye dönmüş, süratle Kenan eline doğru uzaklaşıyordu arkasına bakmıyordu. Sadakatimi bozarım, bulandırırım diye arkasına bakmıyordu. Hanım feryadu figan eder de kalbim ona meyleder. Rabbimle aradaki münasebet bozulur diye bakmıyordu arkasına. Süratle uzaklaşıyordu. 300-500 metre kadar uzaklaşmıştı ki arkadan Hazreti Hacer'in sesi yükseldi. Ya İbrahim ya İbrahim! Sesi yükseliyordu, o bakmadan ilerliyordu. Ebi emrillâhi embi emrik! Allah'ın emriyle mi yoksa sen mi böyle düşündün? Makamı Sıddıkıyatın muktezası. Bu meseleyi böyle sorabilmek için meseleyi kavramış olmak lazımdır. Ağzı kevser içesi, Resul ü Ekrem'e gerçekten nine ne olacak büyük kadın. Büyüklüğüyle bedhada kendisini gösteriyor. Allah'ın emriyle mi, kendi isteğinle mi? Bir söz konuşabilme menfesini yakalamıştı. İbrahim kadını müsait bulmuştu Allah'ın salatü ve selamı onun. Bütün efendilerin, efendilerin efendisi fâri kâinat üzerine olsun. Bi emrillâhi ya Hacer diyordu. Allah'ın emriyle seni buraya bıraktım. Kadın itmina'nın içinde dudaklarından şu sözler dökülüyor. İzenlen yedauna ebeda. Gayrı ötede Allah bizi terk etmez. Madem emriyle getirdin koydun buraya. <gülüyor> Allah'a teslim olmak lazım. Allah'a emirlerinde inkiyat etmek lazım. Emrettiği şeyleri yerine getirirken zayi etmeyeceğine, terk etmeyeceğine inanmak lazım. Kadınlık aleminin başının tacı, şu mübarek günlerde, onun adına ihtiramın manalaştığı, menasik ve ibadet halinde yerine getirildiği şu dakikalarda mücdin boyunlarımızı, ayaklarını bastığı izlere kadar uzatıyor, anacığım diye sesleniyoruz. Başında saçları bembeyaz olmuş, hakkın kapısını bulamamış insanlar olarak sadakatına dehalet ediyoruz. Oğluna ve torununa söyle, günümüzde bizleri kabul etsinler diyor. Bu vaziyetimize kendisine tahalet ediyoruz. İzenle ya da ona Gayri öte bizi zayetmez. Bundan öte onun emriyle ise Allah bizi terk etmeyecektir diyor. Halilur <gülüyor> Rahman itminan içinde Kenan eline uzaklaşıyor. Kıyamete kadar gelecek. Nur Halkanın başı. Başta Fahri olmak üzere Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli dedesi. Hz. İsmail bir çocuk, bezler içinde bir çocuk, başında amiye olarak anneden başka kimse yok. Havada sadece teneffüs edilen hava zerrelerinden başka kut olarak hiçbir şey yok. Ne bir damlacık su ne de dudağa götürülecek bir parça ot hiçbir şey yok. Sadece uzaklardan kanat çırpıp pervaz eden akbabalar var. Vefat eden cenazelere konmak için vahşet dolu bakışlarla bekleyen akbabalar var. Ama Allah'ın emriyle akbabalar, Allah'ın emriyle hareket eden akbabalar, onlar dahi kim bilir orada ne düşünüyor, nasıl ediyor ve büyük kadına, kadınlığın mihrabına nasıl bakıyorlardı, Allah bilir. İbrahim davjesini orada bırakıp uzaklaştırdıktan sonra bütün me'unet, zayıf ve acize kadının omuzlarına düşmüştü. Rabbin emriyle olduktan sonra kam yemem diyordu. Bir az sonra çocuk susayınca ağlamaya başlamıştı. Yanmış tutuşmuş ağlıyordu durmadan. Anne bir yudum su bulmak için saat ola koşacaktı. İlk gözüne ilişen safa tepesi oldu. Bugünkü safa kapısından dışarıya çıktı, safa tepesine tırmandı. Acaba bir yerde bir su görebilir miyim, suyun alameti olan kuşlara şahit olabilir miyim? Ben ne olursam olayım şu yavrucuk ağlıyor içim parçalanıyor, ana! Ana analı has şefkatle hareket ediyor, fıtri ve cebri kanunların zorlamasıyla hareket ediyor. Nesli emcedinden gelecek Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam şerefine belki hareket ediyor. Safada bir şey görmeyince 300-400 metreden ibaret yarım kilometrelik bu yolu kat ediyor, Merve tepesine tırmanıyor. İsmail'in sesine koşuyor, tekrar geliyor. Tekrar tepeye tırmanıyor. Ve bu seyrü seyahati yedi defa cereyan ediyor dört defa gidiyor, üç defa geliyor. Bu seyahati yedi defa yapıyor. Biz mesada buna say diyor. Hazreti Hacer'e iktida ve iktifaen yedi defa bu seyrü seyahati yapıyoruz. Artık bittim diyor ya Rabbi. Ben bütün esbaba teveccüh ettim. Bırakık bu yavruyu gidemem. Senin emrine muhalefet de edemem. Kocama baş kaldırıp isyanda da bulunamam. Bana burada kalacaksın dedi senin emrinle ayrılamam. Ben bittim, muzdarım. Yavru ağlıyor görüyorsun. Ben de bitkinim biliyorsun, muzdar. Gökten bir ses işitiliyor. Enmeycibul muzdarra ida dhaa wa yekibusu wa yajalukubulafa alard. Muzdarın duasına icabet eden kim? Allah'tan başka birisi mi vardır? sebepler bitip tükendiği yerde, yanıp yanıp da mum tahtıya dayandığı yerde, bütün imkânların verdiği yerde, lahut aleminden duyulan bir soluk var, Muzdarın duasına icabet ediliyor. Ayaklarıyla bezler içinde depinen çocuğun, ayaklarının önünde şakır şakır kaynayan bir su var. O gün bugün kaynamakta, Zemzem diye akıp gitmekte ve çağlamakta. O gün bugün kefenleri yıkamakta. O gün bugün kova kova hacının, hüccacın başına dökülmekte. Zemzem, zemzem, zemzem edip gitmekte. İsmail'in bacaklarının dibinde çağlayıp gitmekte. Resulü Edib'in köyünü sulamakta. Bethayı Mekke yapmakta. Yerin göbeğini şerefli kılmakta zemzem. Zemzem'in hikayesi büyük, Zemzem hakkında çok konuşmamızı ister, onu ileriye bırakacağım, Zemzem bağışlasın beni. Hz.Hacer Enha Hazretleri, İsmail'i suyun yanında bulur, muzdar olduğu an, sebepleri kullandığı an, tevekkül ettiği an, tevakülden uzak kaldığı an, atını bağlayıp Allah'a tevekkül etmiş, Mevla'nın verdiği şeyleri kullanmış Allah'a tevekkül etmiş, makamı, sıddıkiyetin muktezasını yerine getirmiş. Allah olmazdan harikulade olarak oldurmuş bir şeyler, ümit edilmediği yerde güldürmüş onun gönlünü, sevindirmiş de binen yavrucuğu, güldürmüş kıyamete kadar gelecek insanları, ve şeref getirmiş Mekke'ye ve Betha'ya, Resul i Ekrem'in köyüne, yerin göbeğine, Beyt-i Mamur'a kadar Mamur, meleklerin metafı Beytullah'a şeref getirmiş Allah Celle Celaluhu. Kim bilir, belki de zemzem Beytullah'ın şerefi olarak tezahür etmiş, bir nevzuhurdan ibarettir. Belki Kâbe'yi yere göbek yapan Allah Celle Celaluhu, Zemzemide daha önceden orada hazırlamıştı. İsmail'in ayağını yere vurması sadece ona bir vesile oldu. Muzdar Müminler, sebebi kullanan Müminler, bütün imkanlarıyla biten ve tükenen Müminler, betha gibi bir çölde bekleyen Müminler, dinimübin İslam'ın gıdası kutu yerine, suyu havası yerine zehir zemberek yutan Müminler. Sebepleriniz bittiği an gökten bir ses duyacaksınız. İmkânlarınızı kullandığınız an gökten bir ses duyacaksınız. Artık gayri bir taap, aç bir ilaç düştük dediğiniz an gökten bir ses duyacaksınız. Amin yujibul <gülüyor> muzdarra ida dha, ve yekshifus su'a ve yaj'alukum ard. duasına icabet eden kimdir? Bela ve musibeti ref ve defeden eden kimdir? Allah'tan başka ilah mı olacak? Kella ve kata, Allah vardır, musibetlerinizi def raf edecek, sizi huzura kavuşturacak, gönül dünyanızda iç aleminizde zemzemler fışkırtacak, sizi iman ufkuna ulaştıracak, kanıyan yaralarınızı dindirecek, size inşirah verecektir Allah Celle Celaluhu sebeplerinizi kullanınız. Allah'ın size verdiği imkanları tüketiniz. Bu mevzuda neyiniz var, varınız yokunuz, her şeyinize bitiniz. O zaman bitip tükenme bilmeyen, Allah'ın kudret, kuvvet ve meşiyetinin tezahür ettiğine şahit olacaksınız. Leyli yeldanız gündüz olacak, şafaklar atacak, horozlar ötecek, Haristanız Baistan'a dönecek ve Gülistan olacak. Çatlak sesler dinecek. İşi ters anlayanlar bertaraf olacak, yıkılıp gidecek. Devran Hazreti Muhammed devranı olacak. Kur'an'ı söylenecek, Kur'an dinlenecek, Kur'an hükmedecek. Sokakta, çarşıda, pazarda her yerde temessül etmiş Kur'an görülecek. Bu devir Kur'an devri olacak imkanlarınızı kullanınız, sebeplerle tükeniniz, o zaman müsabbibes babate ve etmiş olacaksınız. Ela inna asan al-kelami wa abla an-nazar, kelamullahi il-melik il-aziz il-alam, fil-kelam, ve iza Qur'anu fas-tamulah wa ansitul-akum turhamun. Ağzıb Allah'tan Şeytan Rjim. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Ve İzi Arfa İbrahim'ül Qawā'id'ın al-Beyt ve İsmā'īl. Rabbana takbül mina. İnne kantassemiyu Alim. Rabbana ve jgallna Müslimeyn ilak ve Sadek Allahu Lâzim, barik Allahu lâna ve lê tüm müminlere. Alhamdülillah, alhamdülillahi hamdan kâminin, kama emr. Aşhed an lâ ilahe illa Allah, ve aşhed ân Muhammede abdû ve resûlû Nebîl müteber, taâzîmen li Nebîhi ve tekrîmen li fakâmeti şanı sıfîhi. Fakat Allah azza ve jel min, qaılın muhbir ve amirah. İnnallah ve malaiketehü yu sallun al Nabi. Ya iyiha ladin aman yu sallu alayhi ve sallim teslim alabeyik. Allahumma salla ala siedina Muhammedin İbrahim ve ala ve barık Allah sığıdına Muhammed ve Allah sığıdına Muhammed, kama barıkta Allah sığıdına İbrahim ve Allah sığıdına İbrahim. İlâ ala min Rabbana İnlık Hamidun Majid. Vard Allah man Sadika Abi Bakr Al-Faruk Ömer ve Ufman ve Ali rədiyallah onlara. Və anı ve teslimen kefiren ila yevmil haşü vel amin ve sellem ve sellem dinen ve tesbühten ve imanen ve salifezine zalimine Allah'ım teslim ve sellem Allah'ım teslim ve sellem Allah'ım Allah'ın kulları Hakkın kapısının boyunu tasmalıları secde ve rükû ile kulluğunu itiraf etmek üzere camiye gelenler Allah'a karşı çok saygılı olun. Azameti kadar saygılı olun. Onun irfanından, mehabetinden bir an kalben dur olmayın. Cenab-ı Hakk'a dehalet edin. Himayesine girin, emirlerine itaat edin. İnne Allaha ya'muru bil adli ve l ihsani ve Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an-ı Kerim'de getirdiği, tarif buyurduğu hayat tarzıyla Resul ü Ekrem'in tarifi içinde doğru yaşamakla, en geniş manasıyla ihsanla, Rabbinizi görüyor gibi O'na kulluk yapmakla, dumurlaşmadan, bodurlaşmadan kurtulmakla, içinize aşk ve heyecan gözlerinize yaş getirmekle, ölü gecelerinizde ölü gönüllerinizi, mürde gönüllerinizi ihya etmekle, Rabbinizi O'nu görüyor gibi ibadet edip tazim, tebcil ve tekbir etmekle emrediyoruz. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, Ali olan İslamiyet'in ufkunuza huzur ve sürur getirmesi, şehbal açması istikametinde, mal ve can pazarında servetinizi sarf etmekle, imkânlarınızı tüketmekle, Esbabı bitirmekle sizi emrediyor. Ve yanhani'l fuhşayı ve'l münkeri ve'l bığı. Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden açığından, büyüğünden küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp baş kaldırmanın, serkeşlik yapmanın her çeşidinden. Telakilerin asırların anlayışının değil. Resulü İhsan Sahibi Kur'an Aleyhisselatu Vesselam'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. size böylece nasihat ediyor, hayır hâllıkta bulunuyor. Ta düşünesiniz, kendinize gele, kendinizi bile, kendinize eresiniz. Bir süreli büru yol içinde tek doğru yol olan Kur'anı bulasınız, Kur'an'ın tarifini ısrarı müstakimi bulasınız, emnâman içinde cennete dahil olasınız. اقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم I'm uh -huh.